Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler, ana başlıklı konumuzun, bugün 26. sınıf sunacağız inşallah. Bugünkü konumuz zekat, infak, sadaka, üçü arasındaki ilişkiler ve üçüne ait kavramlar. Bundan önceki bölümlerde zekat ile ilgili ayetleri gözden geçirmiş, özetle, zekat kelimesinin anlamının arınma, temizlik, övgüye layık olmak anlamlarına geldiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla zekat kavramı çerçevesinde kişinin kendi zihinsel gelişmesinde, bedensel ihtiyaçlarının düzenlenmesinde ve yaşamının planlanmasında arınmayı, temizliği esas almasından söz etmiş, bütün bu eylemler hem fikri hem mali hem arzu ve heveslerin fahşaya, yani aşırılığa düşmeden Allah'ın ayetlerinin çizdiği sınırlarda temizlenip arınmak olarak ortaya çıktığını ifade etmiştik. Ayetlerin çizdiği sınırlara aşan bilgi, düşünce, hayal, ideal, yaşam Müslümanlar için fahşadır. Kur'an'ı ifadeyle fahşa aşırılık anlamında kullanılır. Aşırılık sınırları aşmaktır. Sınırları taşırmaktır. Sınırları taşırmak, Allah'a göre kötülüktür. İnsan, sınırlar içerisinde kalarak hayatına iyiliği hakim kılar. Sınırları aşmayarak kötülükten uzak durur. Müslümanlar, Rabbinin katında övgüye layık olurlar. Sınırları aşmadıkları müddetçe. Zekatı sadece maddiyata bağlılıktan arınmak, maddi ilişkilere düzenlemek, insanlar arasındaki maddi farkları gidermek olarak algılarsak yanlıştır. Zekatı, İnsanı dünya yaşamına temelden bağlayan, insanı dünyadaki misafirliğinden koparan, imtihan olgusunu unutturan tüm ilişkilerden arınma, temizlenme bilinci olarak algılamak gerekir. Müslümanların tarihinde gelişen kültür, fikir, fıkıh yani hukuk nedense zekat denilince maddiyatı öne çıkarmıştır. Maddiyattan yani para ve mallardan fakirler için ayrılan kısım olarak lanse edilmiştir. Halbuki bu anlatım, bu gelişme ayetlerin özüne aykırıdır. Zekat, Allah'ın istediği gibi insan olmak için ortaya konulan çabanın tümüdür. İyi bir insanın başlangıcı, temizliktir. Yani olumsuz bütün düşüncelerden arınmaktır. Temizlenen insan, benliğinde iyilikler hakim kılınarak yeni bir insan inşa edilir. Pislik, cürüf dolu bir yere inşaat yapılamayacağı gibi, bilgilerinde pislik olan, düşüncelerinde kötülük olan, hayata bakış tarzını Allah'a göre oluşturmayan şeytana uyarak azgınlaşan insanların bünyesinde iyiliklerin inşa edilmesi zordur. Onun için, selat-ı ile birlikte anılan zekatı ikame etmek fiili, her gün kendini elden geçirip arınma işlemini ayetlere göre yapan insanın eylemidir. Eğer zekat konusunu Sadece mali yönden arınma olarak algılarsak ayet benliğimizde oluşmaz. İnfak ile ilgili ayetleri şu şekilde bir gözden geçirelim. Ayetlerin orijinal kölkünde enfaka, enfiku, enfeku geçmekte. Yasin suresinin 47. ayetinde mealen Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Furkan suresinin 67. ayetinde mealen, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Kehf suresinin 42. ayetinde mealen, derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağa uğruna, Yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu. Keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım. Bakara suresinin 254. ayetinde mealen, Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir.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 Aranızda o hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri sizi bırakıp kafirlere kaçar, de galip gelirseniz eşleri gitmiş olanlara harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Nisa suresinin 34. ayetinde mealen, Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle, Mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizli koruyucudurlar. Başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve araya mesafe koyun. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür.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 en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. Tövbe suresinin 53. ayetinde mealen, de ki, ister gönüllü verin, ister gönülsüz, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Bunlar, ayetlerin orijinalinde, enfake, enfiku ve enfeku olarak geçen, ayetlerin mealleri olarak sunulun. Şimdi, Sadaka ile ilgili ayetleri gözden geçirelim. Ayetlerin orijinalinde, kökeninde sadakatin, sadaka, kümü, sadakatü, sadakati, sadakati, sadakayni geçen kelimeler olarak türevleri bu şekilde geçmiştir ve bunları şöyle bir elden geçirelim. Bakara suresinin 196. ayetinde mealen: Hacci ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer alı konursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin.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 Kurban kesmeyen kimse haç günlerinde 3 gün, memleketinde döndüğü zaman 7 gün olmak üzere oruçlar ki hepsi tam 10 gündür. Bu söylenenler ailesi, mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. 263. ayetinde ise mealen, güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.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 Allah zaten müminlere karşı çok lütufkardır. Tövbe suresinin 58, 59 ve 60. ayetlerinde malen onlardan sadakalar hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter yakında bize Allah da lütfundan verecek Rasulü de biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar ancak yoksullara, düşkünlere, sadaka toplayan memurlara, gönülleri barışa ısındırılacak olanlara, köleleri özgürleştirmeye, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere ve yolculara mahsustur. Allah pek iyi bilendir, gitmez sahibidir. 79. ayetinde ise mealen, sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri,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 Ayetler bunlar, meallerini okuduk. Zekat ile arınmayı başararak dünyevileşmekten kurtulan insan. Kur'an'ın zekatla ilgili ayetlerini zekatın anlamı doğrultusunda anladığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Zekat kavramı insanı dünyevileşmekten kurtaran bir anlayıştır. Kur'an'daki zekat ayetlerinin gelmesindeki maksat, zekatın kelime anlamının ortaya çıkışındaki maksat, mana, İnsanda bir dünyevileşme arzu vardır, isteği vardır, benliğinde bu vardır, şeytan bu noktadan onu fitler ama zekatı hayatında ikame eden kişi salatla birlikte ne yapar? Dünyevileşmekten kurtulur. İyilik yapmak üzerine yeryüzünde yaşamaya başlar. İyilik Allah'ın verdiği hayatı, nimetleri yaratılışa uygun olarak değerlendirmektir. Yaratılış zaten Allah'ın bir düzenidir bir sistemi, bir yasası, Allah'ın ortaya koyduğu kavramlar doğrultusunda insanın salatını yapıp arkasından zekatı da ikam ettiği zaman dünyevileşmez, şeytana uymaz. Çünkü dünyevileşmek şeytana uymaktır. İşte iyilik dediğimiz hadise, yaratılışa, yaratılış yasalarına uygun bir şekilde yaratılan bütün nimetleri yine Allah'ın İslam ile gönderdiği yasalara uygun bir şekilde hayatında uygulamaya başladığı zaman, hem zekatı ikam ederek dünyevileşmekten kurtulur, hem de iyiliği gerçekleştirmiş olur. İnsan erkine yani iradesine verilen her şeyin zekatı vardır. Çünkü her şey, insanda var olan, insan erkinde var olan her şey dünyevileşmenin kapısını açar. Nedir bunlar? Akıl, muhakeme, gönül, kalp, mal, mülk, bilgi ve yaşam, bütün bunlar Şeytanın güdümüne girdiği anda anında dünyevileşmeye doğru götürür. Akıl dünyevileştirir, mahkeme dünyevileştirir, gönül dünyevileştirir, kalp dünyevileştirir, mal dünyevileştirir, mülk dünyevileştirir, bilgi dünyevileştirir ve yaşam dünyevileşir. Zekat ikame edilmezse. Zira zekat, bütün bunlar için var olan şeylerin arındırılması, aklın arındırılması, muhakemenin arındırılması, gönlün arındırılması, kalbin arındırılması, malın arındırılması, mülkün arındırılması, bilginin arındırılması, yaşamın arındırılmasıdır. Temizlenmesidir. Salata duran kişi zekatı ikame eder. Yani arınmayı ikame eder salatında. Birlikte onun için iki ayet, iki hüküm. Başından da Birlikte salatı ve zekatı ikame edin. Salata duran kişi... Günde beş vakit bu arınmayı gerçekleştirir. Bilgiyle, bilinçle, aklını, muhakemesini, gönlünü, kalbini, malını, mülkünü, bilgisini ve yaşamını. Ve bütün bunları Allah yolunda değerlendirmeyi amaçlar ve bunun yolunu kolayımıza gelen ayetleri okuyarak öğrenir. Selatında ve zekatında. Onun için bazen zekat kelimesinin anlamı içinde güler yüzünüz de sizin için zekattır denilir. Klasik kitaplara baktığınız zaman. Ama bunu nakledenler bu ifadenin ne anlama geldiğini doğrudursa anlamış değillerdir zaten. Allah'ın insana öğrettiği yaşamın özü, dünya hayatı insanın imtihan için uğradığı bir salondur. Salondan imtihanını tamamlayıp çıkacak olan insandır. İmtihanın özünde dünyada gelip geçici olduğunu bilerek hareket etmesi insana Allah tarafından öğretilir. Ayetleriyle. Ancak insanların çoğunluğu dünyaya gelip geçici bir yer değil, sahip çıkılacak, hükümran olunacak bir yer görerek yaratılışının dışına çıkarlar. Zekat bilinciyle yaratılışın özüne dönen insan, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri insanlarla paylaşmaya başlar. Neyi? Aklını Muhakemesini, gönlünü, kalbini, bilgisini, yaşamını, malını, mülkünü. Paylaşmanın özü belli. Allah ayetlerinde paylaşmanın özünü şöyle anlatıyor. Bakara suresinin 219. ayetinde Allah söylüyor. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. De ki onlara ihtiyaç fazlasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz ihtiyaç fazlası nedir? İnsan geçici olarak imtihan için bulunduğu yerde nelere ihtiyaç duyar ki neyi fazladır? Yaşamak, yaşamayı sürdürmek için gerekli olan şeylere ihtiyaç dersek elbette bunun alt derecesi üst derecesi olabilir. Şeytan insana sürekli fısıldar. Ne olur ne olmaz der. Ne olur ne olmaz yetmez der. Şunu da al. Bunu da al demeye başlar. Allah ise her zaman türlü nimetlerle insanlara yardım ettiğini söyler. Bir taraftan Rabbimiz insana der ki ihtiyacın olduğu zaman Rabbin senin yanındadır, İnanıyorsan. Diğer taraftan şeytan der ki ne olur ne olmaz, hayat bu, önüye ne geleceğe belli olmaz, onun için tedbirli ol. İkisi arasında sıkışan, iki düşünce arasında sıkışan, iki söz arasında sıkışan insan salatı ve zekatı ile hayatına ikame ederek ne yapar? Rabbinin yolunu seçer. Yani şeytanın vesvesesinden kurtulur. Şeytanın fısıltılarıyla Allah'a güven arasında sıkışan insanı zekat bilinci temizler. Zekat bilinciyle temizlenen insan dünyevileşme arzularını bir kenara bırakır. Asli ihtiyaçlarını tespit eder. İhtiyaçları dışında elinde bulundurduğu nimetleri insanlarla paylaşmaya başlar. Bakara suresinin 195. ayetinde Allah mealen şöyle diyor. Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın çünkü Allah dürüstleri sever. Yamukları sevmez ki Allah dürüstleri sever. Bazı Müslümanlar ayetteki kendinizi tehlikeye atmayın cümlesini dünyevileşmek için kullanırlar. Tam tersine. Yani ayetin tam tersini anlarlar. Onlara göre güya Allah yolunda harcarlarsa fakir kalırlar. Böylece kendilerini tehlike atmış olurlar. Onlara göre Allah yolunda bir mücadeleye çıkarlarsa başları belaya girer. Allah da diyor ki kendi başınızı tehlikeye atmayın der. Bu ayetin burasını bektaşı misali gibi okurlar. Ama ayetin başını ve arkasını okumazlar. Halbuki Allah yolunda harcayın, kendinizi tehlikeye atmayın diyor Allah ayetinde. Ayetin özünde Allah bize ince mesajlar gönderir. Dünyadaki bütün nimetleri kendisinin verdiğini söyler. Verdiği nimetlerin zenginler arasında dolaşan bir güç, bir devlet olmasını istemez. Nitekim bu özü Haşır suresinin 7. ayetinde mealen Allah şöyle belirtiyor. Allah'ın ülkeler halkından Resulüne verdiği ganimetler Allah Vasul, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasına dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Tabi bunu da yanlış anlıyorlar. Burada dağıtılandan bahsediyor Allah. Peygamber size ne verdiyse onu alın diye dağıtılandan bahsediyor Allah. Mal, mülk dağıtılımından, ganimet dağıtımından, işte eldekilerin dağıtılımından, paylaşımından bahsediyor Allah peygamberin size ne verdiyse alın derken, itiraz etmeyin derken millet bu ayetin burasında alıyor buradan bir din çıkarıyor, ayrı bir din çıkarıyor. Buradan farklı bir din çıkarıyor artık kendine. Halbuki ayeti baştan okuduğumuz zaman ne diyor? Allah'ın ülkeler halkından Rasulüne verdiği ganimetler, ganimetler Allah, Resul, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden yalnız zengin arasında dolaşan bir devlet olmaz. Allah'a ve Resulüne göre dağıtılırsa, peygamber size ganimetlerden ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa da ondan sakının. Yani bu ganimet sana yasak dedi. Vermeyeceğim dedi. Sakın ondan. Alma. Allah'tan kork. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Ama şu Haşr suresinin birinci cümlesini atıyor. Sonraki cümleyi atıyor. Peygamber size ne verdiyse al diyor. Yeni bir din üretiyor. Kafaya bak. Zekat etmedi ya. Arınmadı ya. Pislik dolu kafa. Pislik. Başka bir şey değil. Pislik dolu. Niye? Zekatı ikame etmedi hayatında. Salatı ikame etmedi hayatında. Arınmadı. Bir ayetin tümünü okuyarak hükmedeceğini bilmiyor. Yarım yamalak bir cümleyi alıyor. Çıkarına uygun gelmiş. Ona göre din üretiyor. Halbuki bu ayetlerden anlayacağımız şey kendi nasibimizi alıp geri kalanın paylaştırılmasıdır. Allah'a göre yeryüzünde bütün insanlığa yetecek nimetler var. Ancak insanlardan bir kısmı güç kullanarak nimetlere haksız bir şekilde sahip oluyor. Sahip oldukları nimetleri güç olarak kullanıyor. Ve böylece insanlar servet sahip oluyor ve bu güce, bu sahip oluşa servet diyor. Böyle yaparak insanlar Allah'ın nimetlerini servete dönüştürüyor. Servetlerini de insanlara hükümranlık aracı kılıyor. İnsanlığın bu hareketleri topluma sermaye kavramını kazandırıyor. Sermaye ne? Biriktirilen Allah'ın nimetleridir. Halbuki onlar insanlara aittir. Allah'ın nimetleri yarattığı insanlara aittir, yarattığı varlıklara aittir. Sadece insanlara da değil, yarattığı varlıklara da aittir. Mesela benim rahmetli nenem şöyle derdi. Elma toplardık, meyve toplardık, kiraz toplardık, vişne toplardık işte çocukken. Evlatlarım dallardaki her şeyi toplamayın, kuşların hakkını bırakın derdi. Düşünebiliyor musunuz? Biz çocuğuz, nenemiz işte aşağıda toplananları bir şekilde bir şey yapıyor. Biz kuzenlerimizle çıkarız çocuklar olarak toplamaya başlarız. O pazara götürecek, satacaktır, tembih eder. Sakın ha dallardaki her şeyi toplamayın, kuşların hakkını bırakın, öyle der. Cahildi. İnsanlara göre cahildi. Ne ilayet okumuş, ne imanet okumuş, ne Kur'an okumuş, ne bir şey okumuş. Hiçbir şey okumamış. Dışarıdan baktığınız zaman zır cahildi. Ama bilinç olarak binlerce akademisyenden bin kat daha imanlıydı ve meselenin özünü kavramıştı. Kuşların hakkını bırakın çocuklar derdi. Bütün nimetler Allah'ındır. Allah'ın yarattığı varlıklar için sunduğu nimetleri, Allah ne diyor? Bunlar yalnızca zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın. İşte Allah diyor ki, böyle yapanlar büyük bir tehlike içindedirler. Onlar, Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri Allah yolunda harcamazlar, bu nedenle de tehlike içindedirler. Onların tehlikeden kurtulması için yapmaları gereken şey, ihtiyaç fazlasını Allah yolunda harcamalarıdır. Bakara suresinin 254. ayetinde mealen Allah şöyle diyor, Ey iman edenler! kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir Allah ahiretteki hesap gününde şu mantıkla soracak insana sana yeryüzünde emaneten nimetler verildi onları ne yaptın Rabbin yolunda harcadın mı bu soruya karşılık kulun cevabı olumsuzsa Allah onları gerçekleri inkar eden zalimler olarak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 Onların her yaptığı iyilik yedi başak bitiren bir tane gibidir. Her başakta yüz tane vardır. Yani Allah diyor ki yolunda yapılan harcamaların karşılığı bire yedi yüzdür. Tabi bunun şartı da var. Şimdi dikkatli takip edin bakın. Bakara suresinin 262. ayetinde mealen şöyle diyor. Çok ince ve önemli bir uyarı yapıyor. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onların Allah katında has mükafatları vardır. Özel has. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir. Peki başa kakarlarsa, gönül kırarlarsa ne olur? Bakara suresinin 264. ayetinde cevap hemen geliyor. Ey iman edenler!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 Yaptığı hayrı başa kakan ve fakirlerin gönlünü kıranlara yaptığı hayrın bir şey ifade etmediğini ifade ediyor Allah ama son cümle çok daha berbat bir durumda. Allah kafirleri doğru yola iletmez diyor. Allah bunlar diyor kafirdir diyor. Böyle yapanlar istediği kadar ben Müslümanım desin. istediği kadar ben Allah'a inanıyorum, ben kitaba inanıyorum, ben peygambere inanıyorum desin. istediği kadar. Hiç fark etmiyor. Allah diyor kafirleri doğru yola iletmez diyor. Allah hükmü koyuyor. Ve orta yol. Allah yolunda harcamanan asıl nedeni Bakara suresinin 272. ayetinde belirtiliyor mealen. Onları doğru yola iletmek sana ait değil ey Resulü. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yaptığınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa da uğratılmazsınız. Şimdi biz ayetlerden şunları anlamıyor muyuz? Ey müminler! Allah yolunda harcadıklarınız, harcama yaptığınız, yoksullar, yolda kalmışlar, fakirler değil. Aksine siz kendinize harcama yaparsınız. Çünkü asıl fakir olan, yoksul olan, harcama yapan kişidir. İstediği kadar zengin olsun. Asıl fakir kendisidir. Trilyonlarca serveti olsun bir insanın dünyada. Bu ayetlerden çıkan anlam şudur. Fakir odur. Onlar dünyada ellerinde nimet bulunduruklar için zengin, servet sahibiymiş gibi görünürler. Gerçekte insanların dünyadaki zenginliğinin Allah katında hiçbir değer yoktur. Allah bilir ki verdiği nimetleri onlardan aldığı gün onların hiçbir şeyi kalmaz. İşte gerçek, yaşam dünyadaki en büyük zenginliktir. Ama insan ne kadar zengin olursa olsun ölümüne engel olamaz. Onun için Allah asıl zenginliği tarif ediyor. Asıl zenginlik, ahiretteki hesap günündeki zenginliktir. Allah yolunda harcayan kişiler kendilerini ahiret için zenginleştirirler. Dünyada malca eksilen ahirette zenginleşmeye başlar. Dünyada malını kısan, hiç vermeyen ahirette fakir kalır. 60-70-80-90 yıllık bir ömür dünya. Dünyayı zenginleştirmek için ailetini fakirleştirenler var. dikkatini çekiyorum. Allah buna dikkat çekiyor. Onun için onların harcamaları kendisi içindir. Sen fakire mi verdin zannediyorsun? Hayır. Sen aslında ailetini zenginleştiriyorsun. Sen yoksula mı verdin zannediyorsun? Hayır. Allah senin zenginleşmen için ailet hayatında sana diyor ki fakire ver, yoksula ver, yolda kalmışa ver, borçluya ver, şuna ver, buna ver diye tarif getiriyor. Sırf sen zengin olasın diye, sırf bunları uygulayarak ahirette zengin olasın diye, fakir kalmayasın diye söylüyor. Ama şeytan oradan diyor ki sakın ha verme, o zaman dünyada fakirleşirsin diyor. Allah da diyor ki dünyada vermezsen ahirette fakirleşirsin. İşte zekat bu ayırımı yaptıran bir kavramdır. Değilse mesela 3-5 fakirin, yolda kalmışın, yoksulun doyurulması falan değil, işin özünde, ayetlerin özünde. Airetteki hayatın doyurulmasıdır. Onun için Allah diğer bir temel olguya işaret ediyor. Sizler airetiniz için harcayacaksınız. Ahiretinizdeki kendiniz için harcayacaksınız. Peki kendiniz için nasıl bir şey düşünürsünüz? Harcamaya kalkarsanız. Kendiniz için harcarken neyi harcarsınız? Allah bu noktada kuluna Ali İmran Suresinin 92. ayetinde malen cevap veriyor. İnsanı yaratan Allah onun kalbindeki gerçeği söylüyor. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hak bilebilir. Yani Allah yolunda harcamak Sevdiğimiz şeyleri harcamaktır. Sevmediğimiz şeyleri değil. Allah bu ayet ile yol gösteriyor mümine. Kişi kendisine hep sevdiği şeyleri layık görür. Dünyada harcayacakları da sevdiği şeyler olmalıdır ki ahirette buluşacağı şeyler sevdikleri şeyler olsun. Şöyle düşünün kişi eskimiş kendisinin kullanmadığı şeyleri toplayıp Allah yolunda harcıyor. Kendisinin yemediği içmediği şeyleri Allah yolunda dağıtıyor. Allah da diyor ki benim için fark etmez. Sen neyi harcadıysan onun karşılığını sana verecek. Sevdiğin şeyi harcarsan sana ahirette seveceğin şey verecek, sevdiğin şey verilecek. Sevmediğin şeyleri harcarsan ahirette sana yine sevmediğin şeyler verilecek. Sen bilirsin onun için infak edecek Müslüman en çok beğendiklerini, en çok sevdiklerini yemeye, kullanmaya kıyamadıklarını vermedikçe infak etmiş sayılmaz. Ayetlerin özünde zekat ederek arınmayı isteyen Müslüman amelini infaka dönüştürerek arınır. Cümleyi bir daha söyleyeyim mi? Zekat kavramını hayatında, bilgisinde, bilincinde, yaşamında gerçekleştiren insan infak amelini yaparak zekatı inşa eder. Ayetlerde zekat bir üst bilgidir, bir bilinçtir, bir üst bilinçtir. İnfak ise paylaşımın gönülden kopan şekliyle insanın hayatında var kılınmasıdır. Onun için zekat, bilgi, bilinç olarak sadece malın mülkün paylaşılması değil ama infak zekatın içinde bir cüz olarak Allah yolunda eldeki nimetlerin harcanmasıdır. İnfak paylaşımının amele yansıyan maddi yapısı, zekat ise infakın ruhudur, canıdır, özüdür. Sadakalar Müslümanların tarihinde en çok yanlış anlaşılan, karıştırılan konulardan biridir. En çok da yanlış anlaşılmıştır ve karıştırılmıştır. Müslümanların anlayışında sadakalar sanki fakir fukaranın eline sıkıştırılan 3-5 kuruştur. Sanki bir bela salmak öylesine verilen bir şeydir. Halbuki sadakalar ayetlerde farklıdır. Sadakaları genelde insanlar kendi gönüllerinden kopan bir şeymiş gibi alıklar. Ama öyle değildir. Allah Tövbe suresinin 60. ayetinde sadakaları bir farz olarak emretmiştir. Sadakalar zekat bilgisi, zekat bilinciyle temizlenen arınan Müslümanın infakla gönülden kopanı vermesinin dışında yasal olarak sadakayla sosyal hayata sokulmasıdır. Dikkatini çekiyorum. Zekat kavramıyla insan bilinçlenir, bilgilenir, infakla bireysel olarak temizlenmeyi sürdürürken sadaka yasal zorunluluk olarak sosyal hayata sokulur. Ne diyor Tövbe Suresinin 58, 59 ve 60. ayeti? Onlardan sadakalar hususunda seni ayıplayanlar da var. Sadakalardan onlara da verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmesi hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Rasulünün kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter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 Bu ayette sadakaların farz kılındığı belirtilir. Ayete göre sadakalar devlet tarafından toplanır. Zaten ayetin içinde ne diyor? Sadaka toplayan memurlara bir kısım ayrılır diyor. Böylece iki kavram infak ile sadaka arasında fark doğar. İnfak kişinin temizlenmek, arınmak, paylaşmak adına sevdiği şeylerden Allah yolunda harcamasıdır. Sadakalar ise Müslümanların kurduğu devlet tarafından sosyal dengeyi, ekonomik dengeyi sağlamak için topladığı mali yükümlülüklerdir. Bu açıdan sadakaları servetlerin vergisi diye de tarif edenler olmuştur geçmişte. Tövbe suresinin 60. ayetinde ifade edilen, ayetin orijinalindeki sadakalar olarak belirtilen serbest sahiplerinin mali hükümlüğü tarihe zekat ismiyle geçti. Halbuki olayın zekat ile ilgisi yok. Zekat tıpkı infakta olduğu gibi bir üst bilgilenme, bir üst bilinçlenmedir. Sadakalar ise Tövbe suresinin 60. ayetine göre mali hükümlüğün yasal boyutudur. Ayetleri mümin, toplumun imamı, Allah'ın Resulü ve Medine'de kurulan devletin başkanı olarak uygulamakla görevli olan Resul Muhammed'in Tövbe suresinin 60. ayet ile ilgili uygulamalarını tarihten görebiliyoruz. Resulün uygulamalarından hukuk üreten fakihler ayet deki sadakalar ifadesini zekat olarak çevirmişler. Zekatın hükmüne olarak fıkıh kitaplarına almışlar. Bu çalışmalarda özellikle ifade ettiğim Müslüman fakihlerin zekat konusunda söyledikleri Tövbe suresinin 60. ayetiyle ilgiliyken ayette zekat değil sadece sadaka geçer. Halbuki zekat ayeti Mekke'den itibaren emredilen bir husustur. Salatla birlikte sürekli zekat ifade edilmiştir. Ama ne ikmezse Tövbe Suresi Medine devrinin son dönemlerinde gelen bir suredir. Orada geçen bir sadaka ifadesi ve uygulaması zekat olarak algılattırılmıştır bize Müslümanlara ve böylece saptırılmıştır. Yani aslında Müslüman fakihler sadakalarla ilgili hükümleri tespit edip konunun başlığına zekat diye yazıp bize böyle bir artık zekatı tarihten silmişlerdir. Hangi zekatı? Mekke'den beri salatla birlikte emredilen zekatı tarihten silip atmışlardır. Tövbe Suresinin 60. ayetine zekat demişlerdir, onun tarihsel uygulamasından örnekler vermişlerdir, hüküm üretmişlerdir, fıkıh üretmişlerdir. Arkasından da bizim ta başından beri Müslümanların ayetler okuduğu Mekke'den beri, Okuduğu selatı, zekatı, ikamedin, selatı, zekatı, ikamedin, selatı, zekatı, ikamedin ayetlerini çöpe atmışlardır. Müslümanların mali sorumlulukları başlığında incelenecek konuların başında infak ve sadaka hükümleri gelir. Zekat, mali sorumlulukları da içine alan dünyevileşme olayının dışında dünyadan arınmak, Allah'ın istediği gibi bir mümin olmaktır. Arınma konusunun içinde bilgi, bilinç, fikir, düşünce, inanç konuları olduğu gibi elbette arınma konusunda mali konuları vardır ve bu mali konularda infak ve sadakadır. Sadaka yasal olandır, devletin topladığı ve dağıttığıdır, İnfak ise bireysel olandır. İslam'ın tebliğinden itibaren Müslümanların mali sorumlulukları ayetlerde iki açıdan incelenmiştir. Birincisi hesapsız kitapsız mali sorumluluklar, ikincisi hesaplı kitaplı mali sorumluluklardır. Hesapsız kitapsız mali sorumluluklarda Müslümanın ihtiyacı dışındaki malını, mülkünü, parasını, pulunu Allah yolunda harcamasıdır. Mekke'den başlayan bu serüven sadakalar ayeti geldikten sonra da devam etmiştir. Hesapsız kitapsız mali sorumluluk, Müslümanların inancıyla bağlantı olarak Allah yolunda harcama noktasına vereceği gönülden kararlarıyla neyden nasıl vereceği, nereye kadar vereceği konusunda kendisinin karar verip malından nereye kadar vazgeçecek, mülkünden nereye kadar vazgeçecek, parasından pulundan nereye kadar vazgeçecek? Bunu Allah'a olan imanı doğrultusunda Allah'ın ayetlerine dikkat ederek kişi kendisi karar verecektir. Bu tür harcamanın en alt noktası kişinin kendisini perişan edecek bir noktaya ulaşmaması, kendine yetecek miktarı kendisine ayırmasıdır. Yani ihtiyacını ayırmasıdır. Kişinin mal varlığının tümüyle kendine yetecek kısım arasındaki malın Allah yolunda harcama yetkisi müminin elindedir. Allah dolaylı olarak kişinin kendisine yetecek kısmı kendine ayırmasını istemektedir. Yani Allah mümine demektedir ki sana yetecek kadar olan kısım senin için helal kıldım ve onu kendi adına harcamanın da yolunda harcam olduğunu kabul ettiğim miktardır der dolaylı olarak. Yani Allah insanın elinde bulunan bir kısmı kendine ihtiyaç olarak harcadığı müddetçe o kendisi için helaldir. Allah yolunda harcanmış gibidir. Kendine yetecek kısmın dışındaki varlığında ihtiyaç sahibi olan insanların hakkı vardır. İnsanların mallarındaki haklarını benim adıma başlarına kalkmamak, şov yapmamak şartıyla verirsen, karşılığını 1'e 700 alırsın, vermezsen kendini tehlikeye atmış olursun diye ayetlerinde Allah müminleri uyarmaktadır. Hesaplı kitaplı mali sorumluluk ise Tövbe suresinin 60. ayetine göre teşekkür etmiştir. Resulün Tövbe suresinin 60. ayetini uygulamasına yönelik tatbikatlarında bazı hususlar öne çıkar. Bu hususlar şunlardır. 1- Toplumda kişilerin aile yapılarında dikkate alarak yoksulluk-zenginlik sınırının belirlenmesi. Sözümü anladınız mı? Toplumdaki Müslümanların değil sadece. Toplumdaki kişilerin, bakın sadece Müslüman değil, Müslüman bir devlet içerisinde. Toplumda yaşayan kişilerin aile yapılarının da dikkate alarak yoksulluk-zenginlik sınırının belirlenmesi, Müslümanların kültürüne havayici asli olarak geçen mal varlığının asıl ihtiyaçlar olarak el alındığı, bunların dışına çıkan varlığın zenginlik emaresi sayıldığı düşünülmektedir. Uygulamada asıl ihtiyaçlar yani havayici asliye asıl ihtiyaçlar bir insanı sorumlu olduğu kişilerle birlikte bir yıl geçindirecek miktardır kişinin bir evi bineği olması temel ihtiyaçların içinde sayılmıştır. Bunların dışında bir ev var, efendim işte binek var, normal bir şekilde bunlar bu ihtiyaçların içinde temel olarak sayılmıştır. Ama bunun dışındaki mal, mülk gibi şeyler, bir kişi bir yıl geçindiriyor. Niye bir yıl? O günkü şartlarda bir yıl. Çünkü o günkü şartlar genelde tarıma dayalı. Dolayısıyla tarımdan elde ettiği gelirleri kişi bir yıl yiyecek. Ertesi dönemin hasadına kadar biriktirip yiyecek. işte. yazın ürettiklerini, kışın ve tekrar kim yapacak? Tekrar üretecek ve ona göre yiyecek. Bugünkü bir ticari dönüşüm yok. Belli bir kar marjıyla dönen bir iş yok. O gün çok fazla. Onun için temelde tarıma ve hayvancılığa dayanan bir yaşam üzerine kurulan bir tespittir bu. Dikkatini çekiyorum. Bugün farklı bir tespit yapılabilir, o ayrı bir konu. Havayici asliye kavramını tespit için nisap kavramı uygulanmıştır. Nisap kavramı kişinin zatî ihtiyaçlarının dışındaki varlıklarından sadakaların alınacağı miktarın tespitinde esas alınacak miktarlardır. Müslümanların klasik kültüründe 80 veya 90 gram altın, 640 gram gümüş, 5-10 deve, deveye göre sadaka tespiti geçi ve koyunda 40 rakamının öne çıkarılması gibi Günümüzde Müslümanların dikkat etmedikleri bir konu var. Resulün tespit ettiği nisap miktarları o gün Medine toplumuna göre tespit edilmiş rakamlardır. Aynı rakamlar Mekke'de, Yemen'de, Şam'da ve diğer yerlerde geçerli değildi. Şam valisi başka şekilde rakam tespit ediyordu. Mekke'dekiler başka bir şekilde bir rakam tespit ediyor Biraz nüans farkıyla Mekke Medine yakındı. Özellikle Yemen daha uzaktı ve daha farklı rakamlar. O günkü vali daha farklı rakamlar tespit ediyordu. Tespit edilen rakamlar bölgelerin şehirlerin ekonomik yapısına göre, toplumdaki insanların bir yıllık geçim miktarlarını tespit etmekti. Asıl ihtiyaçları dışında varlığı bulunanların hangi baremde zengin sayılacakları tespit edilmiş oluyordu böylece. Mesela asli ihtiyaçların dışında 90 gram altın olan Medine'de o gün kişi zengin statüsüne sahip oluyordu. Dolayısıyla 90 gram ve üstünde altın olan kişi zengindir deniliyordu ve ondan sadaka alınıyordu. Yani yasal olarak. Tabi sadakayı bugünkü sadaka anlamında kullanmıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Ayetin anlamında kullanıyoruz. Tespit edilen nisap miktarları birbirine eşit değerlerdi o gün. Mesela yani 90 gram altın eşittir 640 gram gümüş. 40 keçi veya koyun 640 gram veya 90 gram altına eşit. Kısaca tek başına gümüş veya çoklu olarak altın, gümüş, deve, koyun, keçi, ticari mal bir tanesi dahi hesap miktarını geçse zengin sınıfına giriyordu. Mesela bugün 90 gram altın ortalama 100 liradan 9000 lira sayalım. Klasik fıkıha göre 9000 lirası olan kişi zengindir. Bugünkü duruma göre. Şimdi kişinin 90 gram altını yok ama 30 gram altını, 200 gram gümüşü, 30 adet geçisi, 20 adet koyunu var. Bunların bedeli 9 bin liraya aşıyorsa, buluyorsa zengin sayılacak. Tabi bu 9 bin misal olarak veriyorum yani. Bundan hüküm çıkarmasın kimse. Örnekleme yapıyorum. Devlet başkanları veya valilerin görevi ülkenin tamamında değil bölgelerinde, şehirlerde, şehir kapsamında hatta hatta şehirlerden uzaktaki yaşam alanlarında toplumun aslı ihtiyaçlarını zenginlik sınırlarını tespit etmektir. Toplumun aslı ihtiyaçları veya zenginlik sınırları infakta uygulanan ihtiyaçlar kavramının dışındadır. O kişiye bağlı bir şeydir. İhtiyaçlar kavramını kişiler kendisi tespit eder, Kendi ihtiyacını kendisi tespit eder. Ancak asli ihtiyaçlarını, nisaf oranlarını devlet yetkilileri tespit eder. Burada bölgelerin statüleri esas alınır. Klasik hukukçularımızın çoğunluğu, Rasul'ün tespit ettiği nisap miktarlarını asıl olarak almışlardır. Bölgesel farklılıklara, zaman içindeki değer değişimlerine dikkat etmemişlerdir. Tövbe suresinin 60. ayetinin uygulamasındaki özleri, Rasul'ün tespitlerindeki amaçları kaçırmışlardır. Rasul'ün uygulamalarındaki asıl olan şey, zamana, mekana, şartlara göre, aslı ihtiyaçların ve nisap oranlarının tespitidir. İslam, hakkı, adaleti öne çıkaran bir anlayışa sahiptir. İslam'ı zamana, mekana, şartlara bağımlı kılan, her düşünce İslam'ı anlamamış, bağnaz, yobaz bir tutuma dönüştürmüştür. Yani Medine'de Allah Resulü o günkü şartlara göre ekonomik dengeyi bulmak için bir hesap kitap yapmış ve Rakamlar belirlemiş, buna göre sadaka almış, buna göre dağıtmış. Şimdi biz 1400 yıl önce Medine toplumunun o günkü Ekonomik yapısının, o günkü sosyal yapının gerçekleri ışığında, o günkü yaşam tarzında çıkarılan hesapları baz alarak bunlar İslam'ın hesaplarıdır dersek ve İslam'ın hakkı ve ataleti kılma, sosyal dengeyi sağlama ve böylece barışı hakim kılma anlayışını zamana, mekana, şartlara bağımlı kılmış oluruz. Bu bağnaz ve yobaz bir tutumdur. Bunu Resulullah'ın zamanında valiler bile farklı yapmıştır. Yemen'deki vali, Şam'daki vali farklı yapmıştır, diğerleri farklı yapmıştır. Müslümanlar yeniden kendilerine bir devlet kurduklarında Tevbe suresinin 60. ayeti ayetin özüne, Resul'ün uygulamalarındaki öze, amaca uygun hayata geçirildiğinde hakkın, adaletin gerçekleştirilmesine önemli görev üstlenecektir bu ayet. Üstlendikleri görevde toplumdaki dini ne olursa olsun Aile sayısına, sorumlu oldukları insan sayısına bakarak yani 3 çocukludur, 4 çocukludur, 2 çocukludur, 5 çocukludur, 6 çocukludur yanında çalışanı vardır, çalışmayanı vardır buna göre her sorumlu kişinin asli ihtiyaçlarını, zenginlik yoksulluk sınırlarını hesaplamaları gerekir devlet yöneticilerine. Günümüzde olduğu gibi ortalama milli gelir veya askeri hayat standardı veya asgari ücret gibi gerçek dışı rakamlarla değil gerçekçi rakamlarla tespit yapar Müslüman yönetici. Üzerine basarak söylüyorum. Müslüman yönetici. Bugün ülkemizde yoksulluk veya açlık sınırının altında aylık olarak ücretler tespit edip, tespit ücretten de sigorta ve veriyi tahsil eden bir devlet yapısına sahip olmak iyi bir şey değildir. Bu bir zulümdür zaten. Böyle bir zulmün insanlık suçu olması bir yana, hiçbir düşünceyle, inançla bağdaşması da mümkün görünmemektedir. Ne yazık ki bu gerçek günümüz devlet yöneticileri tarafından gizlenmektedir. Her insan için hayatı onurlu yaşatamayan, yaşattıramayan bir devlet hiçbir zaman adalet içinde olamaz. İkinci husus, nisap miktarlarını aşan varlıklardan alınacak sadaka miktarları genelde nakit, ticari mal, hayvan ve madenlerde 40'ta 1'tir. Yani yüzde iki buçuk olarak o gün uygulanmıştır. Böyle bilinir. Tarım ürünlerinde ise nisap miktarı yoktur. Tarım ürünlerinde yüzde on aşar ismi altında onda bir olarak sadaka onlar. Dilimize aşar olarak geçmiştir. Yani onda birdir. Müslümanların tarihinde yüzde iki buçuk ve yüzde on rakamları genelde sabit uygulanmıştır. Ancak tarihin bazı dönemlerinde toplanan sadakalar yetmediği için ilave sadakalar toplanmış, bazı dönemlerde ise toplanan sadakalar arttığı için dağıtılırken geri verilmiştir. Az da olsa bu tür örnekler 1400 yıllık Müslümanların tarihinde kayıtlara geçmiştir. Aslında bu hesaplamalarda amaç toplumsal dengeyi sağlamaktır. İnfakı kendi içinde gerçekleştiren Müslümanlar devletin yasal uygulamasıyla da toplumsal dengelemeye nasıl sağlanır sorusuna cevap aramışlardır. Toplumsal dengeleme nasıl sağlanır sorusunun cevabı zenginden al fakire ver esprisiyle ortaya çıkar 60. ayetle. Bu espriyi yakalamak için devlet yöneticilerinin bölge tespitlerine çok iyi yapmaları gerekir. Ne kadar zengin var, ne kadar fakir, yoksul, borçlu vesaire var. Hangi oranı uygularsak toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar, çelişkileri ortadan kaldırabiliriz. Bu tür sorular ayetlerin özüne, Rasulün örnekliğinin özüne uygun verilmesi gerekir. Müslümanların kurduğu devletin yöneticileri arabex mantığındaki bir kadercilik anlayışına sahip olamazlar. Allah versin, Allah isteseydi verirdi. Madem ki varlığınız yok, sabredin olanlarla şükredin, ayağınızı yorgana göre uzatın, şükretmek imanınızdandır gibi İslam'ın temeline, ayetlerin temeline, ayetlerin ortaya koyduğu kuralların temeline aykırı söylemlerde bulunamazlar. Gerekirse yüzde iki buçuğu ve tarım ürünlerinde de yüzde %10'u %50'lere %60'lara kadar çıkarır, ortalıktaki dengesizliği kaldırırlar. Bu hesabı yaparlar. Yöneticilere bu hak verilmiştir. Onun için böyle bir arabeks anlayışının dışında tam aksine Allah'ın verdiği nimetler, bazılarının elinde dolaşan bir servet olmasın ayeti uygulanarak bozulan dengeyi normale dönüştürmekle devlet görevlidir. Müslümanların kurduğu devlet. Sadakalar toplanınca nerelere dağıtılacak? Ayetteki sayılanlara bakalım. Şimdi nedir bunlar? Yoksullar. Geçinmekte çok sıkıntı çeken fakir, fukara, zengin olmayanlar, hayatının başlangıcından itibaren varlık açısından yeterli bir gelire sahip olmayanlar olarak tarif edilmiştir. Düşkünler ise geçim sıkıntısına düşmüş, yani aslında zamanında zenginler sınıfındayken daha sonra gelişen olaylarla fakirleşmiş, varlığı kendini geçindiremez olmuş, varlıklı, İken varlıksız olmaya düşmüş olanlar, bir zamanlar sadaka verirken sadaka verilme konumuna gelmiş olanlar olarak algılanır, düşkünler. Sadaka toplayan memurlar, merkezde devlet başkanının, kralının veyahut da halifenin, şehirlerde valilerin görevlendirdiği sadaka toplayan memurlardır. Bunların maaşlarıdır yani. Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar ayetin orijinalinde müellefetül kulub olarak geçiyor. Bunlar Müslüman olmayanlar arasındadır. Müslümanların hak ve adaletiyle tanıştırılırlar bunlar. Müslümanlar onlara maddi manevi olarak sahip çıkar. Genellikle ülkelerinde baskı görmüş, hakları yenilmiş, horlanmış, ikinci sınıf insan görülmüşlerdir. İnsanların eşitliğini esas alan Müslümanların kalbi onlara yakındır. Müslümanlar bilirler ki onlar Allah'ın yarattığı İslam ile tanışmaları, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarıyla yeryüzündeki nimetlerden, hak ve adalet esaslar içinde yararlanması gerekenlerdir. Ancak bazı zalimler onların haklarını elinden almış, zulümleriyle onlar üzerinde hükümranlık kurarak toplumda eşitsizlik yaratarak sınıflar oluşturmuşlardır. Manevi açıdan onlara destek verilirken maddi olarak da destekte bulunulur. Böylece Müslümanlara karşı kalpleri ısındırılır. Bazıları bu tür maddi yardım onların Müslüman olması için rüşvettir der. Halbuki Allah hiçbir şekilde Müslüman olmalar için onlara baskı yapılmasını istemez. Dolayısıyla bunun rüşvet olarak algılanması zordur. Çünkü kimse onlara sadaka veriyor diye onlara biz sadaka veriyoruz ama Müslüman olacaksınız demez. Böyle bir şey yoktur yani. Yasaktır aynı zamanda. Aksine bu konuda söz söyleyen ve baskı yapan Müslümanları Allah zalim olarak. Köleleri özgürleştirmek, toplanan sadakalardan bir kısım ayrılarak köleler özgürleştirilir. Yani köle sahiplerinden satın alınarak özgür bırakılır. Köle sahipleri Müslümanlardan da olabilir, Müslüman olmayanlardan da olabilir o tarihlerde. Borçlular, art niyetle iflas değil, ekonomik sıkıntılar, savaş veya doğal afetler nedeniyle borçlarını ödeyemez durumda olanlar. Hani bugünkü toplumda var, bugünkü toplumda mesela, Ticari hayatta Konkar Kota vardır. Konkar Kota'yı belki bazılarınız bilmez. Konkar Kota bazı şirketlerin iflastan önce çektikleri Bayraktır bu bayrak şudur ben der şu kadar borcum var şu kadar benim öz sermayem var borçlarımı ödeyemiyorum borçlarımdan yüzde olarak diyelim ki o gün tespit etti yüzde 60 yüzde 70 yüzde 80 silinmesini istiyorum der mahkeme kararıyla bunu ilan ettirir bütün alacaklara bu ilan gider herkes bu adamlar zaten batmış zavallı bu adamlar batmışlar bunların en iyisi borçlarını silelim. Mahkeme kararıyla sildirilir bu borçlar. Buna Concord denir. Türk Ticaret Kanunu'nda bu bir hükme bağlanmıştır. Bilerek isteyerek kasıtlı bir şekilde Concord giden yüzlerce şirket bilirim. Borçlarını bu şekilde devlete sildirttiriyor. Hem devlet borçlarını hem kişilerin borçlarını mahkeme kararıyla. Böyle bir niyetle değil. Gerçekten ödemek istiyor, işini yürütmek istiyor ama ne olmuş? Ekonomik şartlar bozulmuş bütün yaşamda. Savaş nedeniyle veya doğal afetler nedeniyle kişiler borçlarını ödeyemez zaman gelmiş. O zaman toplanan sadakalardan bunların borçları kapatılır. Allah yolunda cihad edenler, Allah yolunda cihad edenlerden kasıt, Allah yolunda mücadele verenlerdir. Mücadele değişik boyutlarda olabilir. İlim yapmak, kitap yayınlamak, tebliğ faaliyetlerinde bulunmak, ilim öğretmek gibi yeryüzünde dolaşmak ve Allah yolunda savaşmak. Yolcular değişik nedenlerle yola çıkmış, yolda ihtiyaç durumuna düşmüş olanlardır. Görüldüğü gibi toplanan sadakalar 8 sınıf için ayrılır. Ayrım eşit mi olacak, yoksa belirli oranlardan mı olacak, yoksa bir havuz oluşturulup ihtiyaç sahipleri ortaya çıktıkça ödenecek bütün bunlar devlet yöneticilerinin alacağı kararlara bağlıdır. Sekiz sınıfa sadakaların dağıtılmasında havayici asliye yani bir yıllık asıl ihtiyaçlar ve nisap oranları nisap miktarları yani zenginlik yoksulluk sınırı esastır. Yani sadakalar öylesine sekiz sınıftan İhtiyaç sahibi olanlara anlık ihtiyaçlarına gidermek için verilmez. İhtiyaç sahiplerinin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıtım yapılır. Hani belki birden bire ellerine verilmez. Ancak onlara verilmek üzere kayıt altına alınır. Süreçlerinde kendilerine verilir. Töbe Suresinin 60. ayetin uygulanmasında esas olan şey servetleri bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak ve üstünde olan kişilerden sadakalar alınır ve bir yıllık ihtiyaçları karşılanmayan fakir yoksul ihtiyaç sahibi olanlara verilir ve bu ihtiyaç sahibi olanlara verilerek dengeleme yapılır. Bu dengeleme Müslüman yöneticilerin halkının maddi sosyal yapısını yıl esasları içerisinde teminat altına alma gayretidir. Bunu başaran Müslüman devlet yöneticileri hakkı ve adaleti ayakta tutmuş olurlar. Böylece toplumda fakirler, yoksullar ihtiyaç sahipleri bırakılmaz. Birlikte yaşanacak kıtlık, doğa felaket veya savaşların getirdiği mağduriyetler hariç. Mağduriyetler döneminde de Müslüman yöneticiler sosyal, ekonomik dengeyi sağlamak için ellerini taşın altına korlar. Toplumda fazlası olanlardan alıp eksiği olanlara verirler. Toplumdaki Müslümanlardan ihtiyaç fazlası olanlardan alıp ihtiyacı olanlara verirler. Zaman içinde devletin topladığı sadakaların uygulanmasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Şimdi bunları kısaca gözden geçirelim. Birincisi, birinci halife Ebu Bekir döneminde Ömer, Ebu Bekir'in yardımcısı aynı zamanda kadısıydı. Özellikle harici ve mali işleri Ebu Bekir Ömer'e bırakırdı. Sadakaların mühalefetül kulü ponundan alacağını almak için gelen yetkililer yine gelmişler. Ebu Bekir'den talepte bulunmuşlardı. Ebu Bekir konuyla Ömer'in ilgilendiğini belirterek onları Ömer'e gönderir. Onlar Ömer'e taleplerini dile getirirler. Ömer onlara şöyle der. O konuşmayı mealen geçirelim. Biz sizin sıkıntılarınız için maddi yardımda bulunuyor, manevi olarak da sizi destekliyorduk. Çünkü o zaman elimizden bu geliyor. Ama şükürler olsun ki Rabbimin hikmetiyle güçlendik, ordularımız her yere ulaşabilecek duruma geldi. Sizlere sıkıntı yaşatan başınızdaki zalimler sizi maddi açılardan sıkıntıya sokuyorlar, haklarınızı elinizden alıyorlar. Önceki yıllar onların haddini bildirecek gücümüz yoktu. Onun için size maddi ve manevi destekte bulunuyorduk. Şimdi gücümüz var. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsanız çağırın bizi gelip zalimlerin başına dünyayı dar edelim ve sizi kurtaralım kararınızı verin. Artık bundan sonra maddi destek yok der. Ömer'in bu mantığıyla kalpleri ısındırılacak olanlara neden sadakalardan ayrıldığı başka bir noktadan anlaşılmış oldu. Ömer'e göre kalbini İslam'a yumuşatmak için ödenmiyor. Aksine Müslümanlar güçsüz olduğu için ödeniyor. Müslümanların gücü zalimlere haddini bildirme gücüne erişince olay bitiyor. Her ne kadar ayet kalpleri ısındırılacaklara ödenir diyorsa da Ömer'in mantığı ödemeyi rüşvet mantığından çıkarıyor. Zalimlerle mazlumlar arasındaki ilişkiye dönüştürüyor. Böylece Ömer'in mantığına göre müellefetül kulub ...sadece kalpleri ısındırılacaklar değil... ...aynı zamanda mazlumlardır. Yani mühalefetül kulübün anlamı... ...sadece kalpleri ısındırılan değil... Onlar mazlumlardır. Ömer'den gelen bu rivayet farklı bir şekilde şöyle anlatılıyor. Para istemeye gelenler mazlumlar değildir bir başka rivayete göre. Mazlumlara zulmedenler geliyor. Onlar topluma baskı yapmamak için tazminat babında para isterler. Bir rivayete göre Ömer bu sözleri onlara şu şekilde söylemiştir. Biz güçsüz iken size para ödüyorduk mazlumlara zulmetmeyin diye. Bundan böyle ödemeyeceğiz. Zira ordularımız güçlendi. Eğer bundan sonra sizin zararınız mazlumlara dokunursa biz zulmünüzü engellemek için size para ödemeyeceğiz, ordularımızla gelip haddinizi bildireceğiz. Ona göre davranın deyip göndermiştir. İşin esprisinde aynı mantık vardır ama gelenler farklıdır, Usluk biraz farklıdır. Bu iki rivayet kitaplarda değişik açılarda geçiyor. 2. 3. halife Osman devrinde farklı bir uygulama Müslümanların tarihine geçti. Biraz önce anlattığım sadakaların uygulanması ile ilgili Resulullah'ın uyguladığı örneklerin dışında halife Osman zamanında bir farklı uygulama daha tarihe geçti. Osman hesap kitap adamıydı. Çok da ciddi hesaplar yapıyordu. Mali konularda çok başarılıydı. Resulün, Ebu Bekir'in, Ömer'in yapmadığı bir çetele tuttu. Her bölgeden alınan sadakalar ile dağıtılacak sadakaları karşılaştırdı. Bugünkü deyimle bölge bölge sadakaların karlılık durumunu çıkardı. Çalışmaların ardından bir gerçeği tespit etti. Bazı bölgelerden toplanan sadakalar, oralara gönderilen sadaka toplayan memurların maaşını dahi karşılamıyor. Getirdikleri sadakalar yetmezken, başka yerden toplanan sadakalardan memurların maaşına takviye yapılıyordu. Sadaka getirisi düşük olan bölgeleri tespit ettikten sonra bir fetva yayınladı. Dedi ki bundan böyle bu bölgelere sadaka toplayısı memur gönderilmeyecek. Müminler orada kendi fakirlerine, yoksullarına, yolcularına, borçlarına sadakaları kendileri tespit edip kendileri versinler dedi. Osman'ın bu fetvası gerçeğe göre verilmiş bir karardı o günkü toplumsal yapıda ve Müslümanların kurduğu devletin tamamı için değildi. Sadece çok az bir bölge içindi. Ancak Osman'ın bu fetvasının nedenini, amacını anlamayan bazı fakihler, Osman'ın fetvasını asıl olarak alıp, devlet sadaka toplamaz, halk kendisi dağıtı deyip işin içinden çıktılar. Halbuki aynı dönemde Osman başka yerlerde sadaka toplayıcısını gönderiyordu. Genel uygulaması da buydu. 3- Sadakaların toplanıp dağıtılması konusunda uygulanan nisap miktarları ile alınacak sadaka oranları tarih içinde seyrek de olsa farklı uygulanmıştır. Ancak klasik hukukçularımız asla sadık kalmak adına Rasul'ün Medine'de uyguladığı kuralları bütün zamanlara, mekanlara hakim kılmaya çalıştılar. Halbuki işin özü o döneme sadık kalmak değil, her zamanda her mekanda insanların ekonomik dengelerini sağlamakta. Asıl tatbik edilecek ve asıl sabit tutulacak öz buydu. 4- Tarih boyunca zekatla karıştırılan sadaka anlayışı amacından sattırılarak ayetlere aykırı uygulanırken, Özellikle sadaka kelimesi üzerine oynanan spekülatif tanımlamalar konuyu daha da garipleştirdi. Bugün sadaka deyince insanlar fakirin fukaraların eline sıkıştırılan 3-5 kuruş olarak anlamaktadırlar. Halbuki Allah Tevbe suresinin 60. ayetinde sadaka dediği zaman bu Müslüman bir iktidarın zenginlerden alıp fakirlere dağıtacağı bir hak olarak bir emir olarak geliyordu. 5- Tevbe suresinin 60. ayetinde anlatılan devletin topladığı sadakalar artık devlet eliyle toplanmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde sadakaların devlet eliyle toplanması tamamen kaldırılmıştır. Zaten Hanefiler Osman'ın fetvasını esas alarak sadakaların devlet aracıyla değil kendileri tarafından Ramazan'dan Ramazan'a hesap ederek dağıtmayı hayatlarına sokmuşlardır. Halbuki sadakaların dağıtılması Ramazan'dan Ramazan'a değildir Resulullah zamanında. Sadakalar bir dönemde toplanır, onlar tutulur, bütün dönemlerde ihtiyaç sahiplerine çıktıkça dağıtılırdı, verilirdi. Zekat, infak, sadaka isimlerini kullanmadan konuyu şu şekilde değerlendirebiliriz. Müslümanların hayatında mali sorumluluklar iki şekilde uygulanır. Birincisi, halkın uygulayacağı, ihtiyaçlarının dışındaki varlıklarını gönüllerinden koptuğu şekilde hesapsız, kitapsız Allah yolunda harcayacağı infak anlayışı. İkincisi, Müslümanların devletinin uygulayacağı, devlet eliyle sadakaların toplanması, ve Allah'ın tarif ettiği şekilde dağıtılarak toplumdaki maddi çelişkileri devlet eliyle paylaştırarak dengeleyeceği sadaka anlayışı. Devlet eliyle uygulanan sadakaların toplanması Mekke döneminde olmadı. Medine döneminde ise Tövbe suresinin 60. ayetiyle gerçekleştirildi. Allah devlete onların mallarından memurlarını gönderip sadakalarına al, sekiz sınıfa dağıt derken müminlere de hesapsız kitapsız infak etmeyi önerdi. Zira hem infak hem de sadaka hükümleri zekatın temelinde yatan önemli argumandı. Müslümanlar infak ederek devletin topladığı sadakayı vererek zekat ederler. Zekat ederek arınırlar. Salatı, zekatı ikame etmeyi emreden Allah, İnfak ve sadaka ayetleriyle arınma yollarını Müslümanlara gösterir ve uygulattırır. Öğrettiği yetmemiş Allah'ın bu noktada. Emrettiği yetmemiş, öğrettiği yetmemiş, emrettiği yetmemiş. Ayetteki hesapta başlarını belaya sokmamalarını da etmiştir. Eğer müminler infakı ve sadakayı hayatlarında hakim kılmazlarsa başları belaya girer nerede ayette Allah bunu açık açık ayetlerinde belirtmektedir ne yazık ki bugün Müslümanların kültürü fıkı ayetlerin anlattığı zekat infak sadaka kavramlarından uzaktır rasulün ve arkadaşlarının anladığı hayatlarında uyguladıkları zekat infak sadaka bugün Müslümanların inancında anlayışında yaşamında yoktur ne zaman Müslümanlar salatı zekatı infakı sadakaları gerçeğiyle Allah'ın öğretisinden öğrendiler rasul'ün ayetleri uyguladığı özle hayatlarına uyguladılar. o zaman rasul ve arkadaşlarının yaptığı devrim yeniden hayata gelir Aksalde öyle Müslümanlar bir avuntu içerisinde kendilerini avutur dururlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepiniz Allah razı olsun diyorum Selamün aleyküm